1081, numaralı konu, Hazreti Ömer'in ölüm döşeğindeki sözleri, evet, vefatı esnasında Hazreti Ömer oğluna şunları söylemiştir, ey oğlum, vefat edeceğim esnada dizlerini sırtıma dayamak suretiyle yönümü kıbleye doğru çevir, seg elini alnımın, sol elini de çenemin üzerine koy, ruhum çıkınca da gözlerimi kapat, kefenimde aşırıya kaçma, çünkü Allah katında bir değerim varsa bana bundan çok daha hayırlısını verecektir, şayet bir değerim yoksa o kefeni de alıp beni öylece bırakacak mezarımı da çok geniş kazmayın, çünkü Allah katında iyi kimselerdensem o, mezarımı benim için alabildiğine genişletecektir, katında kötü kimselerden isem o zaman da mezarımı kaburgalarımı birbirine geçirecek şekilde daraltacaktır, sakın cenazem götürülürken hiçbir kadın onu takip etmesin, sakın beni, bende bulunmayan meziyetlerle övmeye kalkışmayın, zira Allah Teala beni sizden daha iyi tanımaktadır, tabutumu yüklendiğinizde beni mezarıma hızlı bir şekilde götürünüz, çünkü eğer Allah katında bir hayrım varsa beni bir an önce ona kavuşturmuş olursunuz, hayrım yoksa da sizler omuzlarınızda taşımakta olduğunuz bir hayırsızdan bir an önce kurtulmuş olursunuz, Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor, babam Ömer hastalığının ölümle sonuçlanacağını anladığında, eğer bütün dünya benim olmuş olsaydı bu çıkışın dehşet ve kokusundan şu anda hepsini fidye olarak verebilirdim, buyurdu, sonra da bacağımın üzerinde durmakta olan başını indirmemi söyledi, ben de onu dizime indirdim, bunun üzerine, Üzerine, Ey Abdullah, başımı yere bırak, dedi, böylece mübarek sakalı ve yanağı yere değecek şekilde onun başım dizimden indirerek yere koydum, şöyle diyordu, Ey Ömer, eğer Allah seni affetmeyecek olursa sana ve annene yazıklar olsun, sonra da Allah Teala onun ruhunu aldı.